الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالًا İman dersinin yürüm üçüncü dersi. Devam ediyoruz. Nedeydik? İmanı arta, artan sebeplerde. On birinci sebepteyiz. Okuyun. İslam'ın güzelliklerini düşünmek. İslam dini tamamıyla güzelliklerden ibarettir. Akidesi, dinlerin akideleri arasında en güzeli, en faydalısı ve en doğrusudur. Hükümleri kullar için en güzel ve en adil hükümlerdir. Ortaya koyduğu ahlak kesin olarak en güzel ve en mükemmel ahlaktır. Bütün bunlar üzerinde düşünmek kişinin kalbinde imanını güzelleştirir ve ona imanı sevdirir. Böylece imanının tadına varır ve imanı artar. Evet. Şimdi biz imanımız ne artıracak? Çünkü bizim dediği akıntı var. Yeni tarladayız. Sabit kılmamız için imanımızı artıracak sebeplere sarılacağız. Sarılmazsak akıntı bizi alıp götürür. Bunlar da ihtiyacımız var. Şimdi burada birçokını işledik. 11. de çok önemli bir meseledir. Senden fazla cüc serfetmek istemiyor. Sadece kalbinle amel yapacaksın. Burada kalp ameli yapacağız. Kalp ameli de nedir? Kalk ibadet edip gece namazını kalkmayacaksın. Basit bir şeydir. Sadece İslam'ın güzelliklerini düşüneceksin. Bu bile ibadettir. Ne büyük nimetdir ya bizim dinimiz. Yani sen İslam'ı zaten yaşıyorsun ama bu yaşadığının da güzelliklerini bir anlasan bu bir ibadettir. Ek ibadettir senin. Adam var namaz kılıyor. Niye kılıyorsun? İşte namaz kılıyorum. Farsız diyor filandır diyor. Anlatabildim mi? Ama niye namaz kılıyorsun? Bilmiyorum. Ama namaz kılmanın şeyi nedir? Düşünsen işte bu bir Allah'a kulluktur. Bu bir güzel meseledir. Bundan insan bir Allah'ın bir nimetidir üzerimize. Bunları anladıktan sonra ne yapıyor? Bunları anladıktan sonra insanoğlu Tat alıyor. Tat aldıkça imanı artıyor. İşte İslam'ın şeyini e, mahasin, mahasin dedik cüzelliğini düşünmek bir ibadettir. Bu da nerededir? Kalpçedir. Kalp ameliyle yapacağız. İslam nedir? Bundan önceki derste dedik Allah'ın, Allah subhanehu teala'nın ilim, irfan, iyilik yapmak, ibadet yapmak, nafile, zikir. Bunları zikrettik. Şimdi ne yapacağız? Neyi zikredeceğiz? Sadece dilden değil, fiilden de değil, kalp ameliyle imanımızı artıracağız. Fazla çaba istemiyor. Sadece bizim dinimizin güzelliklerini bir tanımamız lazım. Tanıdıkça bizim ne oluyor? İmanımız artıyor. O zaman bizim bu dinin güzelliklerini tanımak bizim üzerimize nedir? Vaciptir. Çünkü İmanımız artmak bizim için bizi kurtarıyorsa hangi sebep ona bizi ollaştırırsa o sebep ne oluyor? Vacip oluyor. Bu bir kaide usul fıkıhta kaydedir. Tawaid-i fıkhiye ne bir şeydir? Ma la yetmu bihi'l vacib fehu vecid. Madem bizi imanımızı bu artırıyor tefekkür etmek İslam'ın güzelliklerinde bizim için vaciptir. Tefekkür etmemiz neyinde İslam zaten adenzeye bütün İslam'ın teşriati bütün Allah'ın kurduğu düzen, kanunlar nedir? Adam oğlunun lehinedir. Faydasınadır, kurtuluşudur. O zaman sen yapmıyorsun sadece Allah'tan korktuğun için. Allah emretmiş diye. Bu ne dedik olur? ifrat tefrit olur. Biliyorsunuz biz dedik ibadetin ibadetin rükni, esasları 3'tür. Nasıl imanın asası 3'tür? Olması olmazı 3'tür. İtikad, kavl, amel ibadetin de olması olmazı 3'tür. Nelerdir? İbadetin olması olmazı 1. Kalpten o ibadeti isteyip seveceksin. 2 حب Allah'tan korkacaksın. O ibadeti işlemesen karşılığında ne var? Ceza var. 3 ümit Allah'tan ümit edeceksin. Ben bu ibadeti yapmakta taksir ettim. Nedir anlamı? Yani ben Allah'ım Allahu Teala'ya Rabbime güveniyorum. Allah affedicidir ve affetmeyi sever bu üçünün üzerinde. Yani Arapçası şöyledir. Hub, hauf, reca. Hubzik de edilmedi galiba hocam ona göre. Sevci, sevgi severek yapacaksın. Sevci korku, ümit. Bu üçünü bir arada koydun ibadet olur. Bu olması olmasıdır ibadetin. Şimdi biz sadece namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Sorsalar bize niye niye zine eden rejim yapıyoruz? Niye hırsızın elini kesiyoruz? Niye eee faiz haramdır? Niye e, yabancı kadına bakmak haramdır? Niye eee içki haramdır? Niye kar, kadın erkek birbiriyle karma oturmak haramdır? Bularını biz güzelliğini anlamadıkça ne oluyor? Bizim imanımız artmaz. Buları anlamak bizim imanımızı artırır. Ondan dolayı bu bizim Biz teemmül etmemiz lazım ne de İslam dininin bu güzelliğinde. İslam dini arkadaşlar bizim en güzel dinler, dindir çünkü Rabbil Alemin'in dindir. Allah subhane ve teala insanı yaratmış. Hangi yoldan kurtarılır onu da göstermiş. Bu hikmeti gereği, adaleti gereği. Ki hüccet üzerine kimse diyemezsin kıyamet günü ya Rabbi bilmiyordum. Hüccet üzerinden kalksın. Allah-u Teala kullarını yanına hiccetsiz, hiccet kahara güzellerine getirir. Orada kimse diyemez. Ben bilmiyordum. Hakikaten bilmiyorsa ona yetişmemişse o orada Allah-u Teala meziretini kabul eder. Bunu da kim bilir? Bir okul bilir. Kendisi yetişme yetişmemiş. Bir de onun Rabbi bilir. Kıyamet günde onlar da yüz yüze anlaşırlar. Eğer hakikaten bilmiyorsa Kıyamet gününde o imtihana tabi olur. İmtihanda eğer başarılı geçerse cennet ehlinden olur. Geçmezse ataş ehlinden olur. E bu neye göre cevap verir kıyamette? Bazı insan der işte kıyamet her şey meydanda oldu. Orada mecburdur diğer evet. Hayır. Bu mecbur değil. Orada aklını kullanamazsın. Buradaki gibi bu kurnazlık da yapamazsın. Orada mecburdur. Kabirde nasıl Münkerin ekil gelse diyrsin men diyarım işte ona Rabbim e, Allah'tır, peygamberim Nebidir, Kur'an kitabındır, Müslümanlar kardeşimdir. Bunu dersin. Ben uyanığım orada böyle diye yürütürüm meleki diyemezsin. İçindekini okuyabilirsin sadece. Dünyada neyle iman ediyordun? Orada da öyle ahirette de imtihana tabi oldun. Dünyada nasıl isen fıtratına göre Allahu Teala seni orada ne yapar? Fıtrata göre şey yapar onu. İnsan oğlunun üzerine İslam'ın düşünülmesi vaciptir çünkü bu imanımızı arttırıyor. Her şeyi ibadetlerin mahasinini, güzellerini düşüneceğiz. Bir namaza kalkıyoruz. İşte 5 vakit abdest alıyoruz. Bu abdest nasıl insana bir güç veriyor? Taharet, temizlik veriyor. E bunun faydaları nedir? E bu güzelliktir. Ondan sonra namaz toplumsaldır. Müslümanlardan Yan yana duruyorsun, omuz umuza duruyorsun, hissediyorsun. O omuz umuza durduğun insan camide seninle hissediyorsun, sana yakındır. Ama maalesef bunu biz yaşayamıyoruz. Bu camide omuz umuza durmamızı maalesef bunu yaşayamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki camide saflarınızı sık tutun. Neden diyor sık tutun? İşte bu İslam'ın bir güzelliğidir. İnsan omuzun omuza değersen hissedilir sol kardeşindir, kayınıyorsun onunla. Nasıl bir tane geldi uzaktan merhaba sana bir selam verdi. Sen de merhaba soğuk alırsın. Ama geldi seninle tokalaştı, içselersin daha canlıdır. Ama seni kucağına sıktı. Ne hissedersen daha canlılık o adama daha yakınlık hissedersin. E camide de dursan omuzun omuza değse hissedersin o senin canındır, ciğerindir. Kaynaşıyorsun onunla. Kardeşindir dinde. Ama Böyle biz bir günde maalesef camilerde duruyoruz. Adam benden uzak ben ondan uzak. Hiç bile sanki namaz hemen bir tür her çeşit birbirine salam da vermiyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermiş. Dür saflarınızı sık tutun yoksa aranıza şeytan girer. Kalpleriniz ihtilaf eder birbirinden. İşte etmiş. İşte bunları düşünerek ne olur? İmanın artar ya. Ya ben yanımda durmuş bir musulman umuzunu umuzuma koydu vurdukça, sürttükçe, bele dayadıkça imanım artıyor. Onu anlıyorum. O kardeşlik o kuvveti yaşıyorum. Nasıl ashab-ı uhuvvet ansardan muhacirin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uhuvvetini birleştirirken adamlar birbirleri için mallarını, canlarını birbirlerine feda ettiler. E o o dönemi insan yaşaması lazım. Her şeyden bir güzellik, bir mahasin çıkartması lazım. Bir de bu İslam'ın ibadetleri teşri Allah'ın düzeni koyduğu düzendir. Dünya ve ahiret için insanı kurtaran bir yoldur. Dünyada insanı nasıl kurtarıyor? İşte abdest al temizliktir, sehattir, namaz kıl spordur, eee kuvvettir, eee ibadettir dedik ki şeytana karşı insan güçleniyor. 5 vakit şeytana karşı güçleniyorsun. Yoksa sen sık sık aralarda gündüzlerin günün eğer sık sık namaz olmazsa şeytan alır seni götürür. Onun için biz diyoruz arkadaşlara 5 vakit ezan okundu hemen camiye katılıp cemaatten kılmamız lazım. Neden? İşte o Allah'ın emri olduğu için ama sen ne yapıyorsun? Camide kılmıyorsun. Bir köşede kılıyorsun. Ya yani zamanında kılmıyorsun ya yani son zamana yetiştiriyorsun. O namazın lezzeti, ibadeti, faydası n oluyor? Yan kalmıyor. Kalırsa da zayıf düşüyor, işlemiyor. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Her şeyi Allah'ın çizdiği gibi yapacağız. Gösterdiği gibi yapacağız. Ha zarurat ayrı bir şeydir. Ama genel hayatımızda bolması bu lazım. Bunu da kim yaşamış? Resulullah böyle yaşadı. Sallallahu aleyhi ve sellem Ashabı tabi'in eteva'u tabi'in bir güne kadar ulamalarımız salih insanlarımız, büyüklerimiz böyle yaşadı. Onun için biz de böyle ne yapacağız? Böyle devam edeceğiz. İşte bu Bu meselelerden dolayı imanımız ne olur? Artar. İslam itikadını alsak, ne kadar böyük bir nimetteyiz biz. İslam itikadını düşünsak bile imanımız artar. Bakıyoruz, başka itikadlara bakıyoruz. Bakıyoruz başka atrafımızda. Bugün de dünya küçük bir köy gibi oldu. Telefizyonlarda, belgesellerde görüyoruz, haberlerde duyuyoruz. Nasıl insanlar, kime ibadet ediyorlar? Neye ibadet ediyorlar? Afrika'da alıyorsun insanlar, Bakıyorsun hala yelmeyen gibi yaşıyorlar. Asya'da alıyorsun bakıyorsun hala iğneye tapıyorlar, sıçana tapıyorlar. Bir sürü abuk şapuk meselelerde bunu ilah yerine koyup ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. O zaman biz biz, biz neye ibadet ediyoruz? Biz bir Allah'a, şeliki olmayan Allah'a, azim yüce yaratan'a ibadet ediyoruz. E bunun tadını almak Bunun hikmetini görmek, bunu hissedip hakikatine yapıyorsun, imanını artıyor. Şükredeceksin, imanın artar. Bizden olanın ne kadar farkı var? Ya diyorsun, adam bakıyorsun teknolojide en ilerli en ilerli ilerlemiş bir alimdir ama bakıyorsun ibadette ne yapıyor? Aklı bir zerre kadar iyicedir. Adam bir bir Yen yani canınıza, yen yani bir hayvana tapıyor. Yen yani karanlık gücüden korkuyor. Yen yani hiçbir şeye inanmıyor, sınırsız yaşıyor. Onun için Allah Sübhananın ayeti de burada tecelli ediyor. Diyor eğer siz Allah'a inanmıyorsanız, küfür ediyorsanız, aklınızı salıştırmasanız hayvan gibisiniz. Bel adal hayvandan daha yolunu şaşıranlarsınız. Hayvan yolunu şaş şaşırmamış. Hayvan çok sefer Allah'ın alayata geçtiği gibi insandan daha fıtratına, aklına sadıktır. Allah Teala fıtratı hayvanına vermiş. İşte yiyecek, içecek, çoğalacak. Yemeğini nereden alacak? Kendini nasıl savunacak? Hangi iklimde yaşayacak? Onu bilir. Ondan harici kalkıp bir eee eee taştan ev yapabilir mi? Yapmaz. Başka bir elbise dikebilir mi? Dikmez. Hayvan, Hazreti Adam dünya yaratıldığından bir güne kadar ve kıyamete kadar da aynen hayvanlar. Ama insanoğlu ilerliyor. Aklı var. Ama aklını hakkıyla çalıştırmasan ne olursun? O hayvandan daha düşük olursun. Hiç gördün mü hayvan otursun yemek yemesin desin yemeğim benim ayağıma gelir. Fıtrata ters düşer mi? Ama insanoğlu bunu yapıyor. Fıtratına ters düşüyor. Ondan dolayı buları düşünmek ne yapar? İnsanı İslam dininin itikadı en güzel itikattır, en düzgün itikattır. Bular imanımızı artırır. Buları düşünmemiz lazım. Bir de itikadın en sağlamını almamız lazım. En sağlamı kimdir? Resulullah'tan, ashabtan, tabiinden, etba'u tabiinin dört imamdan almamız lazım. Bunu oturup okuyup ezberleyip çocuklarımıza öğretip toplumumuza öğretip bunu anlayıp hayatımıza işlemesi işte bunlar hepsi imanı artırır. Otursan sadece düşünsen bunlar ne yapar? İmanını artırır. Diğer bırak diğer dinle şeyleri inanç inançları diğer dinlere bakıyoruz. İşte Yahudi dini, Hristiyan dinine bakıyoruz. Nedir? Kulları Allah yerine ilah yerine koymuşlar haşa bakın. Biri diyor özel Allah'ın oğludur. Bilirlerü Hazret İsa Allah'ın oğludur. Hı? Tevrat'ı değiştiriyorlar. Allah'ın emrini değiştiriyorlar. Kendi yazdıklarına inanıp amel ediyorlar. Dinde olmadığı, Allah'ın emretmediği meseleler de amel ediyorlar. Bunlar nedir hepsi? Bunlar hepsi yanlıştır. Bizimki nedir? Bakıyorsun en güzeldir. Biz Allah'ın emriyle matemat amel ediyoruz ehli sünnet olarak. E bu nedir? Bu bizzat iyi bir büyük nimettir. Bunu yaşamamız lazım. Bunu düşündükçe ne olur? Bu nimet insanı şeye götürür. Eee imanını artırır. Sonra bakıyorsun İslam tarihinde İslam'ın düzeni hacim olduğunda ne yapmış insanlar? Ne mutlulukta, saadette yaşamış. O tarihe oldukça insan zav kalıyor. Hoşnut oluyor. Ayrıca iman artıyor. Çünkü İslam tarihinde bakıyorsun insanlar ne kadar adalete varmışlar. Hazreti Ümer zamanında Umar İbni Abdü Aziz zamanında, Hazreti Ümer'in torunu zamanında, Harun Reşid zamanında vs. Hatta Osmanlı zamanında birçok yerde adalet yayılmış. Bu nedir? İslam'ın bereketi, İslam'ın nimetidir. E bir de bakırsan diğer taraflarda ne kadar zulüm taşmış. İşte bunları düşünmek bizzat-i insanın neyini artırır? İman. İmanını artırır. Sonra geliyorsun. Bir de ahlaka bakıyorsun. Ahlakta düşünüyorsun. İslam ahlakına bakıyorsun. İster tarihte, nübüvvet zamanından, asr-ı saadet zamanından bugüne kadar Salih insanların ahlakına bakıyorsun. Kitapta okuyorsun. Ayetlerde kitap, hikmetlerde okuyorsun. Ne kadar güzel, ne kadar üstün güzide bir ahlak sahibiyiz biz. Allah'ın hakiki kulları cibi yaşayıp musulmanlar yer üzerinde adaleti, güzel ahlakı, sadakati ne yapmışlar? Yaymışlar. Bir de bakıyorsun diğer milletin ahlaklarına. İster aile, yapısı olsun ister mahalle yapısı olsun ister toplum bakıyorsun orada neler var zulüm var zulüm baklılık var ne kurar tanımak var bir günde görüyoruz bir şükretmemiz lazım dedik ya Afrika'ya git bak bir günde o nasıl insanlar yaşıyorlar Afrika'da çok enteresan bir hayatları var İnsanlar bu bu dönemde 21. dönemde böyle bir şey olur mu? Yem yem gibi yani kelimenin anlamıyla adamlar kurar orman kanununda yaşuyor. Asya'ya bakıyorsun acayip bir şey. Hindistan. Bu Hindistan bugün de adaydır dünyanın 3. 4. ülkesi olmaya Hindistan. Çin'den sonra Hindistan geliyor. Ama git bak Hindistan'a nasıl yaşıyorlar? İnsanlar pislik içinde. İnsanlar ineğe tapıyorlar. İnek cedde de yürür. En güzel şehirlerinde inek cedde de serbest yürür. Araba durar. İnek efendi geçecek. Ondan sonra ne yapacaksın? Araba gidecek. Diyemezsin ona geç. Çünkü o onu ilah sanıyor. Pislikini kaldırırlar. Allah'ına söylüyor. Ya bu kadar. Bu ahlak nasıl bir şeydir? Nasıl bunlar yaşıyorlar? Aile kuralları yoktur. Avrupa'ya hiç söyleme. Avrupa'da bile 3. ne diyorlar? 3. cins insanları 3. sınıf. 3. sınıf insanları ne yapıyorlar? Bugün de parlamentoda kanunlaştırdılar. Hayır, İngiltere'de şu anda 3. sınıf yan biri, yan 2 tane milletvekili var. Bu kadar ne olmuş? Ama bizim ahlakımıza bakıyorsan ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım imanımız artması lazım. Bunlar hepsine delalet eder arkadaşlar. İşte İslam'ın güzelliği insanın imanını artırıyor. Evet, güzel ahlak bizdedir, dinimizdedir. Bunları biz anladıkça ne yapar? Oh, iman artar. O imanın halavetini kalbimizde hissederiz. İşte okuyun selef-i salihinin siyerini. Nebavi siyerini okuyun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siyerini okuyun. Dört halifenin, sahabenin, bütün alimlerin, salih insanların möize kitapları insan okurça ne oluyor? İnsan imanı artıyor. Ondan dolayı çok arkadaşlar var gelirler bana diyorlar hocam imanımız zayıf hissediyoruz. Nasıl imanımızı arttırırız? Şimdi onlara desem git 100 kere la ilahe illallah de. Zikret yap. Yani yapar ama imanınız artmaz. Yapamaz da belki. Neden? Çünkü insan oğlu her zaman örneği görerek yapar. Tabiatında bu var. Bak Allah Teala babamız Adem'i indirirken yer üzerine Adem cennetti, her şey cennet gibidir, cüldür, gülüstandır. Dünyaya andı hiçbir şey yoktur. Ne yapayım? İşte Cibril bir sığır indirdi cennetten. E bitkileri indirdi. E çerşinmünü şeyi sürersin eee tarlayı E bu yorgunluk tür işte dedi. Bu dünyada yorgunluk var. Cennette e, rahatlık vardı. Ama dünyada yorgunluk var. Aktivit'ti kendi teriyle yedi. Anlatabildim mi? Ondan dolayı dünya rüyadır. Ama ahiret nedir? Rahatlıktır. Biz o ahiret için çalışıyoruz. O ahiret için imanımızı arttırmamız lazım. İşte bu tadı almak için, eee gönlümüzde lezzetini almak için imanı bu güzellikleri düşüneceğiz. Allah Subhanahu ve Teala Maide suresinde 3'te diyor: "El-yev'el-yevme ekmeletu lekum dinikum." Bugün dini size tamamladım. "Ve etmemtu aleikum ni'meti." Ni'metimi de üzerinize tamamladım. Varazit varazit varazit lekumul islam diinan İslam dinini de bu mevcut İslam dinini tamam olan İslam dinini de size ne kabul ettim razı, razı oldum İslam dinini size din olarak kabul ettim razı oldum İşte bu bu dinde biz teemmül edeceğiz Bir tane gelir bize anlatır. İşte hocamız uçtu suyun üzerinde yürüdü. E bilmem ne oldu. Filan böyle yaptı. Filan yağız çağırdı. Buları da teemmül etmek değil. Hangi dinde? Allah bizi tamamladığı dinde. Teemmül edeceğiz. O da nedir? Siyer'de, sahabede, Resulullah'ta, dört imamda, bulardan, büyüklerimizde, bulanın çizgisinde giden dinde teemmül edeceğiz. Çünkü Diyor ki bugün dini tamamladım. El yevme akmeltu lekum dinukum. Ne zamandır bu? Velalim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Yahudilerin biri geliyor diyor, ey Ömer diyor. Ey emel müminin diyor. Sizde bir ayet indi ki bizde insaydı o günü bayram bayram ederdik. Öyle değerli bir ayettir. Hancaayet Hazreti Melik, diyor, diyor "Bayat el yolumu akmeltim لكم دينكم." Hazreti Ömer diyor, "Evet, ben biliyorum. İşte bu vada hutbesinden di falan saatten dir. Resulullah buradaydı. Hepsin anlatıyor. Hazreti Ömer. Yani gelip bize şey yapma. Biz dinimizi sizden iyi biliyoruz. Anlatabildin mi? Yahudüs tür bir boşluk vursun oradan girsin. Kimileriyle çatışıyor Ömer de. Hazreti Ömer sahabe Resulullah öksürseydi bile bilirler ne için öksürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarihte yoktur. Bir şahsı, bir şahsiyetin bütün saniyesi kayıt olunmuş. Hem de senetle. Resulullah hariç yer üzerinde yoktur imkanı yoktur. Bugün de dijital kamera koysan bir adamın 24 saat kaydedemezsin. Resulullah'ın o zamanda bütün hareketleri, sekenetleri, hatta ayak e, ayak yoluna, yani tuvalete nasıl gitmiş, nasıl çıkmış ne kullanmış ne yapmış hepsi yazılmış bizim elimizde senetle gelmiş. O kadar bir azim dinimiz var. İşte bu dine uyacağız. Çünkü Allah Teala diyor bu dini size razı kıldım, tamamladım. Resulullah zamanında tamamlanan din biz o dinde teemmül yapacağız. Ondan sonraki eklenen bid'etler ekler olurdu teemmül etmek imanımızı arttırmaz. Eğer bunu bu dini siz amel etseniz ne diyor? Ni'metim sizin üzerinize tamamlanır. Bu dini bu dinin üzerinde teemmül etseniz, bu dinle bana gelseniz kabul ederim, cennet ehli olursunuz. Evet, diğer ayet ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala "Ve yalal ladina utul ilme." Bu da Sebe surası 6. İlim ehli, ilim ehlinden bahsediyor. Neden bahsediyor Allah-u Teala? İlim ehlinden. İlim ehli ne görenler Allah-u Teala diyor? اَلَّذ۪ينَ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُ Ehli ilim sadece bilir ki sen, senin üzerine inen haktır. hak olduğu için teemmül eder onda. O hakta teemmül etmek vaciptir. Başka şeyle bir şey işlemez. O zaman hakkı bilmek için ilim lazım. İlim o zaman bir insanın üzerine nedir vaciptir. Yarın Rabb-ül âlemin karşısına gidersin, gidemez. Gitsen desem ben cahildim kurtaramazsın. Her cahil kurtaramaz. Evet cahil var kurtarır. Ama seni bir günde alimler diyorlar. Senli bir günde aç susuz koysak, salsak su kaka. Ekmeğinin nereden gelecek, nereden içeceği bilemez misin? He? Aç acından ölür müsün? Bir iki günde biriktirirsin. Para biriktirirsin ki de neden Allah akıl vermiş sana? Şehvetinin yolunu bilirsin. E ahiretinin yolunu nasıl bilmiyorsun? O zaman her mazeret de geçerli değil arkadaşlar. Allah bize akıl vermiş bulacak hızı yolu. Allah Teala ayetin sonuna diyor ve يهدي الى صراط العزيز الحميد. Kimi? Sıratul Azizul Hamid nedir? Allah'ın aziz olan, hamid olanın sıratına, sırat-ı müstakime. Kimi yönlendirir? İlim ehleni. Çünkü hak biliyorlar. Din İslam dini hak dindir. Onlar yönlendirilir. Ondan dolayı biz ilmi de ihmal etmeyelim. Onda da teemmül ederim. İlim tahsiline kadar güzel bir şeydir. Sonra diğer ayette Maide 83'te ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl. Burada sahabeden salih insanlardan Allah Teala bahsediyor. Diyor ki eğer duysalar şimdi ben bu ayetleri Türkçe gibi sonradan açıklamıyorum. Aynen sıyakında açıklamak istiyorum. Ben bunu daha tatlı görüyorum. Yani arkadan fiili getirip öne atarcan biraz şey oluyor. Ama tam sıyakında Arapça gibi tefsir etmeye çalışıyorum. Diyor ki: "Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl." Eşitseler ashab, salih insanlar. Ashabın devamı nedir? Salih insanlardır bugüne kadar. Hitap ashabıysa da salih. Nasıl hitap peygambere gelirse de yani bütün müminleredir. Hitap salih insanlara sahabeye de gelirse bize dirdi. Eğer biz o sahabaların sıfatlarına altına girsek. Ne diyor? Onlar eşitirken Resulullah'a bir şey indi. Ne olur? Teraayunuhum tafizu min eddem'i. Gözleri ne olur? Yaşalır. Coşar. Neden? Allah korkusundan tabii. Neden? Allah Teala diyor: "Mimma arafu minel hak" Sene ayet indikçe ey Muhammed ha onların gözleri coşuyor ağlıyorlar. Neden? Hakkı bildiklerin bildikleri için. Hak iniyor sana, onu görüyorlar, eşitiyorlar, onu teemmül ediyorlar, onu yaşıyorlar. Kalpleriyle, kavilleriyle, amelleriyle. Ondan dolayı gözleri coşuyor, imanları ne oluyor? Artıyor işte. Sonra ne diyorlar? İkrar ediyorlar. Yekulûne. Kim? Sahabe. Bir de kim? Biz de diyebiliriz. Var mı arkadaşlar? Hûdür meydan. İşte ayet burada davet ediyor. Sen de sahabe gibi olabilir misin? Gözün yaşar mı Allah'ın ayaklarını duyar can? İşte piyasa çalışanındır, aklını çalıştıranındır. Resulullah'a tabi olanındır. He, var mısınız? Var mısınız? Sahabe gibi olmaya, işte onlar gibi yapmamız lazım. Ne yaparlar? Ya kuluna rabbena amennâ. Diyorlar ki: "Ya Rabbi iman ettik." Neye? Teemmül ediyorlar hak icoruyla. He? Ha? Ya Rabbi iman ettik diyor. İman ettik, fektubnâ ma'a'ş-şâhidîn. Ya Rabbi diyorlar iman ettik. Neye iman ettik? Endirdi sene Resuluna indirdiğin din. Hak dine iman ettik, onu ilan da amel ettik, temmul ettik, tefekkür ettik, yaşadık, fektubna me ash shahidin. Şahidler nedir? Arkadaşlar? Şahid nedir? Şahedet. Şahadet eder. Mahkemede şahid nedir? İşte getirir diyer, evet ben şahidim, bu adam doğru söylüyor, yan bu adam yanlış söylüyor, yan bu adam bu işi yapmış. Şahittir. Şahid nedir? Her adam şahit olabilir mi? He? aklı senin olacak, yalancı olmayacak. Hela bizim siz bu bizim bu bu, bu günün düzenini, mahkemelerin şahitlerine bakmayın. İslam mahkemesinde kadının önüne gelen şahitler nedir biliyor musunuz? Çok ince bir şeydir. Eskiden bir deneyi görsaydılar, lokantada yemek yiyen kadının şahitliğini kabul etmez. Çünkü halkın içinde lokantada yemek yemek bu nedir? Yani bu yakışmaz bir eee bir bir mümine. Eğer sen yolcu değilsen, misafir değilsen, ana tabirim o kadar incidir şahitlik meselesi. Saktubuna ma'ash-şahidîn seni kimin mahkemesinde şahitlik yapacaksın? He? Allahu Teala'nın huzurunda. Hâkim deyyen kimdir? Rabbül âlemindir. Melekler durmuş Seni şahit getir Allah Teala. Ey kulum da sen şahit misin benim peygamberim bu kulların üzerine hicreti kıyamet etti? Ne dersin? İşte o o şahadeti talep etmek nedir? Nedir o şahadeti talep etmek? İbadettir. Onun için sahabe ne diyor? Rabbel âlemin diliyle fektubna ma'ş-şâhidîn. Allahumme ktubna ma'ş-şâhidîn bizi o şahitlerden etsin. Bugün de kimin üzerine? Bizim yaşadığımızın toplumun üzerine. Biz şu anda İstanbul'un göbeğinde oturmuşuz. Ne yapıyoruz? Ders yapıyoruz, zikir yapıyoruz, dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama etrafımızda ne var? Başımızı pencereden çıkartacak dışarıya ne var? Fasat var, fitne var, hepsi bizi çağırıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Dinimizi kılıfımızda, kıyafetimizde, adetimizde, ülfümüzde yaşamak istiyoruz. Ama milyonlarca bizim gibi cenzler var, insanlar var. Ne yapıyorlar? Hayatlarını ne yapıyorlar? Yaşıyorlar mı? Olar zannediyor yaşıyor. Ama harcılıyorlar. Hayatı kim yaşıyor hakkıyla? Biz yaşıyoruz. Onun için ne dediler? Abitler dediler krallar ve kralların oğulları, biz seyidler, biz ne mutluluk saadet teydiler. Gelirdiler bizim bizim elimizden o saadeti kılıçtan alırlardı. Ama asıl saadet biz burada yaşıyoruz. Neden? Çünkü Rabbimiz bizden razı olsa en büyük mutluluk, saadet en mutlu kul yer üzerinde biz oluruz. Ondan dolayı bizi biz eğer bu yol, bu çizgi üzerine, şimdi bu dersteki çizgi üzerine Allah'ın karşısına geçecek inşallah şahitlerden oluruz. Hımetimiz yüksek olsun arkadaşlar. Şahitlik çok önemlidir. Onun için Allah Teala Halpte peygamberler de birçokunda duaçı var. Fektubna min al-şahidin. Diğer ayet ne diyor? Festebikul hayrat ila Allahi merciukum cemi'an feyinbekukum bima kuntum fihi tahtelifun. Ne yapın? Hayırlara <gülüyor> koşturun. Herle, her her hera koşturmakta yarış yapın. Deme tamam ben bugün ya, yarın inşallah kalkıp gece namazını. Hayır. Yarış kalkmazsan seni geçen olur. Geçen sen nedir? Ha, başkası değil. Zaman seni geçiyor. Kendi zamanını geçiyor seni. Sen zamanı geçeceksin. Çünkü şeyat senin lehine değil aleyhine işler. Lehine işlemek için şeyat Ne yapacaksın? Yarış yapacaksın zamanınla, kendi zamanınla yarış yapacaksın. Neden? Hatta defterde senin terazide, sağ defterinde melek ne yazsın? Kitabında salih amellerini yazsın. Evet arkadaşlar bu 11. sebep de nedir? İslam'ın güzelliğini tefekkür etmek. Hiçbir şey istemiyor. Al eline bir kitap oku. Bu da en büyük ibadet türü. Otur böyle dal ya bu. Ne kadar nibenteyiz biz. Beş vakit Allah namazı bizim üzerimize farz kılmış. Yakanıyoruz, temizleniyoruz, Allah'a zikir ediyoruz. Şeytandan uzak oluyoruz. Vasayen. Evet. 12.'yi okuyalım. Allah'ın ayetlerini yani varlığına, birliğine, sonsuz güç ve kudretine işaret eden alametleri ve yarattıklarını düşünmek göklerin, yerin ve onlardaki çeşitli ve ilginç varlıkların yaratılışındaki büyüklüğü, bizzat insanı ve sahip olduğu özellikleri düşünen kimse, bunda imanı güçlendirecek ve onu kalpte kökleştirecek kuvvetli sebepler bulur. Evet. 12. de çok güzel, onun tamamlayıcıdır. 1. de dedik, 11. de ne dedik? Bu dünyanın, e, İslam dininin güzelliğini düşünmek. Şimdi bir de oturup Eskiden bizim dedelerimiz belki şu anda doğuda da yazın e, nerede uyurdular? Terasta. Dam derdiler ona. Damlar. Damlarda uyurdular. Uyumuşsun güzel başını kaldırırsın bu Allah'ın yıldızları. O zaman da elektrik de yoktur. Yıldızlar sanki böyle sarmış. Tefekkür et. Maalesef şehir hayatı hat o nimet elimizden almış. Çıksam bugün Asmana baksan yıldız da bile göremez. Neden? Her yer aydınlıktır, lambadır. Allah'tan bir gün travo şey eee travo par partlar yanar, karanlık olur, semtimiz biraz havayı görürüz. İşte tefekkür nedir? Allah'ın bu mahlukatında tefekkür etmek. En enteresan şey bir e-mail geldi bana. 10'uncu bir hoşnut olmadığım hiçbir e-mailden subhanallah. Acayip bir şeydir. Bir arkadaş sağ olsun Allah onun razı olsun göndermiştim. Her çeşide gönderiyormuş. Güzel şeydir. Ben de elimden geldikçe gönderdim. Ama anlayana her insana da eee tefekkür nasip olmaz. Adamlar gelir bu ne geçer. Ama kim dur üzerinde Allah ona yazmışsa hayre. Nedir bu e-mailde ne gösteriyor? Bir insan durmuş. 1,5 metre, 1,80 boyu var. Durmuş böyle. Ondan sonra kamera biraz yukarı çıkıyor 10 metre. İnsan ne oluyor? 1 metreye düşüyor. Ondan sonra kamera biraz yukarı gidiyor. İnsan ne oluyor? Kaç santine düşüyor? Ondan sonra gidiyor bu insan ne oluyor? 1 nokta oluyor yer üzerinde. Ondan sonra kamera uzağa gidiyor. Gösteriyor bunlar teker teker resimle. Kamera uzağa gidiyor. Ne oluyor insan? Yer ne oluyor? Yer bir nuhut kader iyice görünüyor. Ondan sonra kamera uzağa gidiyor. Yer ne oluyor? Yer bir nuhuta kader iyice oluyor. Yerin yanında güneş bir balon, büyük bir balon kader iyicidir. Kamera geri gidiyor. Ne oluyor? Yer, yer kayıp oluyor. Yer görünmüyor artık. Kamera geri gidiyor. Güneş bir nuhut kader iyice oluyor. Ki güneş Yerin yanında milyonlarca kat daha büyüktür. Yani cü, cü, cü, yer Güneş'in yanında bir damla sudur Akionos'ta. O kadar büyüktür Güneş. Bu gördüğümüz Güneş. Yerden de Allah bilir ne kadar uzaktır. Ondan sonra ne oluyor? Cidür kamera geriye Güneş ne oluyor? Bir nokta oluyor, kayıp oluyor. Ondan sonra bu evren 9 tane şey var ya gezegenler, onlar bile kayboluyor. Ne kadar azimdir Rabbimiz var. Allah'ın arşı nerededir arkadaşlar? Yedi samanın üzerindedir. Yedi samanın üzerindedir. Arş da nedir? Allah'ın arşı en azim, en böğücü muhluku nedir Allah Teala'nın arşıdır. Ne kadar böğücüymüş bu arşı. Eğer kamile geri geldikçe Güneş gezegenler bile kayboldu. Ne kadar büyüktür bu her şey? Rabbimiz ne kadar büyüktür? Ne kadar azimdir? Şimdi arştan baharcan sen yere yeri göremezsin. Rabbim nasıl karıncanın ayağının sesini bu duyuyor? Ya bular da bir teemmül etme hakına kadar güzeldir. Bular da ne yapacaksın düşünüp teemmül edeceğiz. Bu imanımızı ne yapar? Artırır. İmanımız artırsa Allah'a yakın oluruz. Allah'a yakın oldukça salih oluruz. Salih olduysa salih gideriz. Allah'ın karşısına salih çıkarız. İşte muminin hedefi bu değil mi? İşte al sana piyasa, al sana çalışma. Çalış, salih ol. Çalış, salih kal. Çalış, salih git. Hatta salih çıkacaksın. Ne? İşte bak teammül etmek çok güzel bir şey. Bir hayvanı gördün, bir kuşu gördün. Yol yolda bir kuşu gördün. Baktın o kuş gelmiş bir yerden yemeğini yedi, kaçtı alacak. Uçtu gitti. Onu teemmül et. Allah bunun rızkını nasıl veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki: Allah kuşun rızkını nasıl verir? Kuş aç giderse sabah çıkar yuvasından, dönen denliği doludur. Kim verdi onun rızkını? Allahu Teala. Bu kadar yer üzerinde insanın rızkını kim veriyor Allah-u Teala? Bunun üzerinde düşün. Ya bu karınca bak yuvasına nasıl çalışıyor? Düşün. Karınca var ya bu karınca bir memlekettir. Acip bir mahlukattir. Karıncanın üzerinde belgesel kitaplar okusanız inanç, zerrece iman olan ne bileyim evinden çıkmaz. Başını sücreden kaldırmaz Allah-u Teala'nın azamatından. Ama İslam'da ifrat tefrit yoktur. Resulullah biliyordu. Hem başını secdeden kaldırıyordu, hem yemek yiyordu, hem de yapıyordu, evleniyordu, savaş ediyordu, yatıyordu. Her şeyi dengeli yapmak. Ama maksat nedir? Bu hayatın akıntısı, şeytanın akıntısı almasın insanı iman artırmak için bu da bir şer'i bir yoldur imanımızı artrmak için. Karıncanın en acayip noktasını zikredeyim. Zaten bizim ilmi ders olmadığı için ijazidir. En acayip şey nedir? Bir buğday tanesi at, yer yani bir pirinç tanesi at karınca için. Onu alıp yuvasına götürmez. Ne yapar onu? Kırar. Götür. Yençiye ayrılır, yemi üçe ayrılır. Neden? Büyük tür diye hayır. Karınca ondan büyüğü daha taşıyor görmüşüz. Neden ayırır? O göçer mesin. Çünkü o karınça biliyor. O bütün olsa biraz nem görürse ne olur? Çıkar. Ne diyorlar? Filizlenir. Filizlenmesin diye yarıdan kırar onu. Buna kim verdi aklı? Karınca. Ki ben seni karınsayı tutsam bileğini, ayağını göremezsin. E bu insan oğlu Allah Teala hayatta geçtiği gibi bakmaz mısınız siz kendi bedeninizde? Bizim bu bedenimiz bir mucizedir. Bunu en çok kim anlar? Doktorlar anlar. Ama Allah da nasip etmemiş birçokunu. İnsan aklını işletse bu beden nasıl çalışıyor? Bu organlar içeride neler yapıyor? Bir küçük organ bozulsa insanın dengesi bozulur. Nasıl bu böyle ince millimetrelik kurulmuş? Bu dunya evren. Alimler diyorlar güneş yerden bir millimetre uzak olsaydı donardı yer. Bir millimetre yakın olsaydı yanardı yer. Okuyun. Eskisi gibi değil kitabımız yoktur diye. Yaz Google'da çıkar bunlar senin için. Hüccet. İlim teknolojiye ilerledikçe hüccet senin üzerine ikamet ediyor. Bir yandan rahatlık, bir yandan waballık. Bizim üzerimize hucjet epey kalkmış. Bugün de bir tane diyebilir diyebilir mi? Ben Afrika'daki insan gibiyim. Afrika'daki insanlar çok İslamiyeti duymamışlar. Biz bugün de ne yapıyoruz? Nereden istesek İslamiyeti duyuyoruz. Kitaplar var, el broşürleri var, kasetler var, CD'ler var, internet var, cami var yolda var, afişler var, hepsi İslam yatan da diyor. Heccet üzerimize kakmış. Yeter ki aklımızı çalışıp düşüneceğiz. İşte bu mahlukatı düşünsak, azametini düşünsak, Allah yeri göğü subhanallah nasıl yaratmıştır? İnsan oğlunu nasıl yaratmıştır? Bunları düşünsak ne olur? İmanımız artar. Bizim neye ihtiyacımız var? İmanımızın artsın. Artsın, artsın. Ne olsun? Gütlenir. Kime karşı? düşmana karşı bak bir beden zayıf olsa vitamini az olsa dışarıdan bir mikrop gelse efluenza nedir bir hastalığı gelse bile yıkar onu neden bedeni zayıftır ama bedeni güçlü olan gıdası tamam olan ne yapar hastalık gelse onu yıkmaz neden yıkmaz çünkü bedenine iyi bakmış E imanına da ey baksan şeytanın hileleri, tuzakları işlemez sana ama böyle bıraksan haline ne olur? İşler. Hem de nasıl işler? Öyle işler ki yer eder. Çünkü bu kalp alimler diyorlar ki sünger gibidir. Bütün şüphetleri, bütün hastalıkları alır içine. Ama mümin bu bu, bu süngeri neye çevirmesi lazım? Çetin bir kayaya, yende yani bir aynaya. Mikrop geldikçe ona vursun, geri dönsün. Ne ile çevirirsin bunu? Demiri nasıl çelik yaparsın? Ataşa sokup, döyüp, suya sokacaksın. E kalbini de imanla, imanla, emelden ne yapacaksın? Güclü hale getireceksin ayne gibi, çetin bir kaya, taş gibi yapacaksın ki şüphetler geldiğinde, şeytanın hileler geldiğinde geri versin. Allah subhanahu wa taala Al Imran suresi 109.1'den buyuruyor. Ellezine yaqulun Allah'a kıyamen ve k'uuden ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqi's semawati ve'l ard. Rabbena ma halaqta hada batilan. Subhaneke faqina azabennar. Ellezine onlar ki kimdir bunlar? Tabii kimden başladı bunlar? Sahabeden Olar ki. Ama bu istimrar yedir. Ne zamana kadar gidiyor? Kıyamata kadar gidiyor. Kim bunların sıfatlarını alsa olar gibi olur. Olar ki övüyor burada Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Allah'ı zikrederler. Ne zamanlar? Boş vakitlerinde mi? Ha? Akıllarına düşerken hayır. Bak işte sıfatı veriyor. Bilmemiz lazım. O sıfata girmemiz lazım. Kıyâmen ve ku'ûde Ne demek kıyamın muk'u'u da? Yani her hali çalında. Burada kıyamın yani ayakta olsalar, koyut oturmuşsalar, uyumuşsalar. Yani gece gündüz her hali çarında neyi zikrediyor Allahu Teala? Biz dedik diğer derslerde. Dedik zikir nedir? Tamam zikir dedin şeyine ne gelir aklına? Lafızdan zikretmektir. La ilahe illallah tesbih etmektir. Bu zikirdir. Ama zikrin kapsamı nedir? Her şeyi düşünmek, dini düşünmek işte biraz önce dedik dinin güzelliklerini, bunlar hepsi zikirdir. Zikrullahtır. Allah'ı hatırlamak, yadlamak, kıyama vak'üdür. Zikre deyip düşünmektir. Bunları düşündük düşündükçe ve ala junubihim ne demek ve ala junubihim yan taraflarını Ne? Yan yani yan üzer. Yanları üzerine. Yani uyurken bile başını yastığa koyarken dedik dedelerimiz yıldızlara bakardı. Orada bile düşüneceksin. Mümin yatağına giderken ne yapar? Allah'ı düşünür. Ne yapar? Bir ayetel kursu okur. Sünnette geldiği gibi. İhlas, nas, felak. Ondan sonra Bismillahimma mutu vahya. Duası var bunları okur. Allah'ın başımı koydum. Benim ruhumu kabz ederken müminlerin ruhuyla haşret. Geri, geri verirken çünkü müminlerin mümin olarak ruhumu geri getirir. Çünkü biliyorsunuz insan uyurken ölüdür, yarı ölüdür. İnsan uyurken ruhu çıkıyor. Gidiyor sonra Allah istese, hayatında yazmışsa bir de dönüyor seneler onun. Anlatabildim mi? Orada da bile düşünürler. Ne de düşünürler? Allah'ı ne de zikrederler. Fi halqis semavati vel ardı. Burada ne diyor? Yeri çöktü. Yeri, yeri yerde Yeni göğü, yeni yerde gö yerden göğü dünefalar düşünürler. Yeni yerin ve göğün yaratılışını düşünür. düşünürler. Düşünürler. Yok ha, yaratılışını düşünürler. Halk var burada. Tamam. Düşünürler. Ama bu neye işaret eder? Ya ben düşünün Allah bu asmanı nasıl yaratmış? Evet. Nasıl direksiz duruyor? Evet. İşte bu asmandan kaç tane tabaka var ne kadar şey var bu yerde yerin altında hayvanatlar denizler denizin içinde bunları düşünürler. Sadece bu değil. Her şeyin düşünülür. Zaten hayat nedir? Ha? Bu evren nedir? Cökten yerdir. Başka bir şey yoktur. İşte bunun her şeyini kapsıyor. Yer cök burada kinayettir. Yani yerin cökde Her neyi düşünsen sen ibadet ediyorsun. Her neyi düşünsen sen zikrullah yapıyorsun. Yeri göğü ne yapalar düşünürler. İşte bu çok önemli meseledir. Her şeyi düşünsen. Her şeyi düşünsen Allah rıza. Şimdi oturduğun haberlere bakıyorsun. Baktın haberlerde dediler işte bir yerde antika bir taş bulmuşlar. Bu kadar kazmışlar çok antika bir taş bulmuşlar. Aa o taş pahalıdır. Çek çek benim olsaydı burada koşsaydım masanın üzerine su şişesi diye aklından geçirebilirim. Ama bir de ne geçer? Ya sübhanallah. Allah'ın güzel işine bak. Nasıl bu taşı yerin altında yaratmış? Ne hikmettir. Bir böyle demek var, bir de böyle demek var. Sen böyle dersen, düşünürsen ne olur? İbadet ettin, zikrullah ettin. Her şeyi Allah'a bağlamamız lazım biz. Her şeyi Allah Teala'ya bağlamamız lazım hayatta. Yok işte buna güzel oldu. Bir araba görünüz. Oo! Nasıl güzel yapmışlar bu arabayı. Değil. Ya bak nimete bak. Allah insana akıl vermiş. Ha? Bu nimeti bizim için teshir etmiş. Allah'a akıl vermeseydi bakın bir hayvan bir araba yapamıyor. E Allah vermiş sana o aklı çalıştır. Ondan dolayı biz her şeyi dinimiz gereği her şeyi Rabbimize bağlamamız lazım. Her şeyi en küçük meseleyi eline aldın bir kalem aldın bu gözlük eline o bu gözlük eskiden taş gibidir gözlükler demiridir çeliğidir şimdi hafif hemen bunu düşünme. O aşık olsun Allah'a bu nimetleri vermiş bize. Bir tane diyor ya bu insan yapmış. Ya Allah akıl vermezse insan yapabilir miydi? Her şeyi neye bağlamamız lazım? Rabbimize bağlamamız lazım. O zaman nur oluruz, iflah oluruz. Sonra ne diyor bu sahabe ve ona uyanlar salih insanlar Allah'ı zikrederler. Ellezine ezkurunallaha kıyamen ve ku'uden. Her an Allah'ı düşünenler. Ne diyor Rabbena ma halakte hada batila. İkrardır bu işte. İşte dema ya Rabbi bu gözlük insan yaratmış. Allah akıl vermiş. Eme bu araba o nasıl yapmış? Allah vermiş aklı. Ma halakte hada batila. Demek ki bir hikmetin, var hikmetin gereği ne yaptın? Bunu yapmış. Subhaneke nedir? Tenzih ediyoruz seni eksiklikten. Subhaneke nedir? Tenzihtir Allah. Neden eksiklikten? Allah'ın düzeni nedir? Mükemmeldir. İçinde bir nokta bile eksik olmaz. Bu yer üzerinde düzen. Hiç düzen bozulmuş mu? Yahu ben aklım alamıyor. Yahu ben aklım alamıyor. Hiç kimse de bir denen bir miskal-i zerreyce aklı olsa, bir tutam böyle aklı olsa, hiç diğer mi bu evren kendi kendinden yaratılmış? Ya insan düşünür bu kadar düzen, her şey doğru gidiyor. Nasıl olur insan kendi kendinden bu evren yaratılmış? Nasıl kendi kendinden bir insan olmuş? Her şey düzenle millimetrelik gidiyor. Bak yer üzerinde trafik var, kanunlar var ama ne oluyor? Her gün arabalar ne oluyor? Birbirine kaza yapıyorlar. Uçaklar bile göğde kaza yapabiliyorlar. Ama kaç tane cezegen var, yıldız var göğde? Hiçbirisi kaza yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Neden? Çünkü düzen çok incedir. Bir Rabbin kontrol altında yapılmış, devam ediyor. Sonra ayette ne diyor? Sübhaneke tenzih edersin fakina azabannar burada demiyolar ya rab bizi cennete koy bizi anladın mı demiyolar ya rab bize ibadetimiz karşılığı bize ne ver ibadet karşılığı bize ecrimizi ver filan dur fakina azabannar neden bunda biraz düşünmemiz lazım Bu ayeti niye böyle bitiriyor? Bu ayetleri biz dedilçi çok tatlıdır. Her ayetin sonu ayetin hikmetine bağlıdır. Her ayetin sonu hikmetine bağlı. Burada ne diyorlar? Fa khina adaben nar. Bizi ateş azabından koru. Ya Rabbim sen bu yeri göğü yarattın. Biz bunu gece gündüz düşünüyoruz. Sen bizi ateş azabından koru. Burada Allahu Teala neyi ibraz ediyor? Bu azim Allah'ın azabı da azim olur. Ateş azabı azimdir. Onun için burada vurgulu konuşuyor Rabbil Alemi. Burada ayet vurgunudur. Yeri göğü yaratıp düşür. Burada nedir? 1. ayetin 1. şıkkı zühd, takva, kalbi mişağlık. İşte düşünürler bak ne hoş diyor ellezina yezkuruna llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak burada çok imşak dil var ama birden çetin bir şey oluyor faqina azabannar urhu burada oluyor bizi azaptan kurtar ateşinden ateşin azabından bizi kurtar uyandırıyor Neden uyandırır Rabb-ül Alemin? E bu Rabb-ül. Bu kadar bu kadar azim ikrar ediyorsan ataştan kurman lazım. Tevbi ataştan zeki adam doğasıdır. Ataştan kuruyan nere gider? He? Cennete. Çünkü dünyanın sonunda 2 tane hedef var, nokta var. 3'üncüsü yoktu, arası yoktu. Birincisi sırat-ı müstakime inersin. He? Nere bindirsen cennetin kapısına oradan da içeri girersin, hedef bitti. Dünyanın sonuna kadar, ebedi. Ebedil abidine kadar neredesin? Cennettesin. O bir yol nedir? Dalalat yolu. Kim kumandı ediyor onu? İblis. Almış ordusunu eline, süpürgesine minmiş, götürüyor orduyu. Nereye götürüyor? Ateşe. Onun da sonu var mı? Hayır. O da ebedil abidine. Kim için? Kâfirler için. Ama günahkar müminler iblisin peşine uymuşsalar da imanla geçseler, ehl-i sünnete göre Ne olur? Ateşte cezalarını çekerler, ondan sonra bir de cennete girerler. İşte onun için zeki adam duasıdır. Vakina azaben nar. Zaten ateşte kurtardık. Hem vurgu olmuş ayette, hem ayetin sıyakıyla Arapça olarak daha güzel gelmiş. Mükemmellik tek tekvin etmiş hem de zeki adamın fıkh yapan adamın duasıdır. İşte biz e, burada Allah'ın hikmetlerinde düşünmemiz bizim için büyük bir nimettir. İmanımızı artırır. Bizim de ona ihtiyacımız var. Bir günde bu kader. Velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.